Herkese merhaba bugün hemen şimdi de farklı bir formatımız var bir konuğumuz var bugün ve konuğumuz Ayşe Sabuncu kendisi sosyal girişimci ve Impact Hub İstanbul'un kurucu ortağı dolayısıyla bu programımızda yepyeni bir vatandaş hareketinden bahsedeceğiz sosyal girişimcilik hareketinden evet Ayşe hoş geldin sosyal girişimcilik deyince ne anlıyoruz neden önemli sosyal girişimcilik ve neden bir sosyal hareket olarak görüyoruz? ...Uygar çok teşekkürler ilk olarak beni burada ağırladığın için. Sosyal girişimcilik aslında çok uzun zamandır ortalıkta olan bir iş dalı diyebiliriz... ...bir sektör ama sadece sosyal girişim olarak... ...ortada bir terim olarak olması yaklaşık 10-15 senedir var. Bazı insanlar sosyal girişimci olduklarını çok bilmeden aslında bu işi yapıyorlardı. Bu işe gönüllerini koyarak yapıyorlardı. Şimdi daha çok varlıkları ortalıkta... ...ve biz de bu insanları aslında desteklemek amaçlı Impact kurduk. Şimdi sosyal girişimcilik aslında... Kapitalist dünyada kullanılan bazı yöntemlerin, bazı iş yapma şekillerinin dünyanın en büyük sosyal ve çevresel problemlerini kullanmak için, e, çevresel problemlerini çözmek için kullanılması aslında. Bu bir ilaki bir e, kar amacı güden veya gütmeyen bir kurum olmak zorunda değil. Asıl amaç e, başlama noktası bu konuda önemli. Bir problemi çözmek, bir toplumsal ihtiyacı e, çözmek amaçlı yapılan bir şey olduğu için buna sosyal girişim deniyor. E, herhangi bir... E, ...bir büyük bir şirket, bir kurumsal şirkete bir sosyal girişim demek biraz zor. Çünkü bu kurumların kurulma amacı direkt kar amacı gütmekten başlamış. Ama bazı şirketler var ki öyle yerlerde kurulmuşlar ki... ...orada gerçekten çok büyük bir toplumsal ihtiyaç var. İnsanların belli zor durumları var. Bu bir fakirlik olsun, bir çevresel problem olsun, hava kirliliği olsun... ...insanlara bir ekonomik destek olsun. Sosyal girişimler aslında bunlar için kurulmuş. Peki bu sosyal girişimleri niye bir hareket olarak görüyoruz, niye bir vatandaş hareketi gibi e, görüyoruz? Çünkü sosyal girişimler insanların gerçekten o içindeki bir şey değiştirme, bir etki yaratma güdüsü ne hitap ettiği için bunlar bir hareket. İnsanları bir araya getiriyor bu sosyal girişimler. Bir ekosistem oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bir gene bu kapitalist dünyada oluşan sistemlerde bu ekosistem aslında yeterince ortalıkta değil. İnsanları bir hareket yapmaya itmiyor bu sosyal girişimler. Bu nedenle bir hareket ve gerçekten insanların sosyal girişimler vasıtasıyla... ...bir araya geldiğinde çok görmeye başladık. Ee, birkaç örnek vermek gerekirse... E, ...Türkiye'den e, bir BFIT, e, kadınlar için e, spor salonu e, yapma amaçlı kurulmuş bir e, kurum. Ve bunlar kadınlar tarafından, kadın girişimciler tarafından işletiliyor. Ve bu sayede hem bir istihdam aracı oluyor belli bölgelerde... ...hem e, büyük şehirlerde hem de Anadolu'da... ...hem de aynı zamanda... O kadınlara bir e, girişim imkanı da sunuyoruz. Ve kadınlar bu şekilde e, yapamadıkları sporu başka yerlerde e, bu spor salonlarında yapma imkanı sağlıyorlar. Ve bu şekilde çok ciddi bir sosyal etki yaratıyorlar bulundukları yerlerde. Evet bu kadınların hayatında da çok ciddi bir değişim yaratıyor tabii bu sayede. Peki e, ekosistem diye bir kavramdan bahsettin. Nedir bu ekosistem? Ekosistem denilen kavram aslında... E, Bil, ...çok bildiğimiz, çok aşina olduğumuz bir kavram. Bu aslında e, çevreden doğamızda oluşmuş bir kavram. E, nasıl bir doğada e, bir bitki birbirinden bir etkileşimde bulunuyorsa... E, ...o bulunduğu ortamdan bir etkileşimde bulunuyorsa... ...aslında insanlar da bu şekilde işliyor. Yani biz karşımızda tanıştığımız bir insandan... E, ...bir şekilde onlardan bir etki alıyoruz. Onların yaptığı işten bir şekilde yararlanıyoruz... ...ve bir şekilde bizim... E, ...o içimizdeki bir etki yaratma güdüsünde o insanlara vermiş oluyoruz. Bu bir, bu desteklenme mekanizması aslında ekosistem deniyor. Yani bu sosyal girişimler birbirleriyle etkileşim içerisinde birbirlerini destekleyerek... ...hepsi var oluyorlar ve birbirlerini yükseltiyorlar yani. Bu inanılmaz güzel bir e, kavram. E, ümit ediyorum her alanda bu ekosistem kavramını görürüz. Evet, Ayşe Sabuncu sosyal girişimci kendisi. Impact Hub İstanbul kurucu ortağı bugün bu sabah bizimle beraber. Ayşe, şimdi Impact Hub'ın kurucu ortağı olarak geçiyorsun. Bir de sosyal girişimci olarak anladığım kadarıyla Impact Hub'ın kendisi de bir sosyal girişim. Bu harekete nasıl bir katkı verecek? Impact Hub nedir? Bizlere biraz anlatmak ister misin? Tabii ki. Impact Hub'ı ben çok kısaca anlatayım. Impact Hub dünyanın 75 yerinde olan 12 üzerinde üyesiyle... Değişim ve etki yaratmak isteyen, sosyal farkındalığı yüksek, birey ve kurumları bir araya getiren bir platform. Şimdi platformu biraz açmak gerekiyor. Çünkü bunun içinde oldukça çok element var. Bu platform bir network. Yani insanların bir araya geldiği, bir etkileşimde bulunduğu bir ekosistem. Aynı zamanda bir fiziksel bir mekan söz konusu impakta bunun içinde. Yani bir... Fiziksel mekanda insanlar bir araya geliyorlar, burada çalışıyorlar, ofislerini burada barındırıyorlar ve o fiziksel etkileşimden yararlanıyorlar ve aynı zamanda buradaki bulunan insanların da ...bir iş geliştirme ihtiyacı var, bir kendilerini geliştirme ve sosyal girişimlerini daha da yayma ihtiyaçları var... ...ve biz bunları desteklemek amaçlı da içerik sunuyoruz... ...programlardan hızlandırma programlarına, eğitimlere veya networking etkinliklerine kadar... ...çeşitli tarz etkinlikler e, yapıyoruz ve içerik sunuyoruz... ...ve bu dünyanın her yerinde olan bir şey, inanılmaz büyük bir hareket aslında... 10 sene önce kurulmuş, Londra'da başlayarak hızla yayılmış ve dünyanın her yerinde Ghana'dan Zimbabwe'ye San Francisco'dan Singapur'a kadar küçük küçük ülkesinden ekonomisi çok daha gelişmiş ülkelere kadar bir sürü yerde var ve güzelliği de lokal dinamiklere çok uygulanan bir versiyon bir aslında bir sistem. Bunun da güzelliği bu şekilde siz Çok küçük ülkelerde de bir diyalog başlatabiliyorsunuz. Bir hareket başlatma imkanı sunuyor size. Çünkü bir sürü büyük kurum işte örnek olarak Amerika'daki bir Walmart gibi bir kurum küçük ülkelere girmek istemez. Neden? Çünkü oradaki bir altyapı sorunu vardır vesaire. Ama Impact'ta böyle değil. Impact'ta bir otonom bir sistem şeklinde istiyor her ülkede. Bu vasıtayla bir sosyal girişimci yani bu örnekte ben Impact'ta İstanbul kurucu ortağı olarak Ben burada kendi lokal dinamiklerime uygun olarak impact tabı kurmayı amaçlıyorum. Ve burada da benim en büyük amacım Türkiye'de sosyal girişimciliği, sosyal konularda iş yapmaya çalışan, bu illaki bir spesifik olarak sosyal girişim yapmak isteyen isteyen insan olmayabilir, bir freelanceci, bir değişim ve etki yaratmak isteyen bir insan da olabilir. Bu insanları bir araya getirip bu sosyal inovasyon alanını Türkiye'de çok daha ileri götürmek ve e, nihayet hedef olarak da Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını bir şekilde desteklemek, çevresel ve sosyal problemlerimize bir şekilde çözmek, bir şekilde o çözümünde bir katkıda bulunmak aslında. Çok güzel yani tam anlamıyla bir kendisi bir sosyal harekete doğru dönüşüyor. ...İstanbul'da artık bu küresel network'in bir parçası olarak bir Impact Hub'a kavuşacak. Peki ne zaman açılmaya e, amaçlıyorsunuz? Ne zaman insanlar sizin bu güzel ekosisteminize katılıp birbirlerinden e, faydalanabilecekler? Evet, çok heyecanlıyız Impact Hub İstanbul'un sonunda. E, İstanbul, Impact Hub'ın İstanbul'da olduğum da. Aşağı yukarı bir buçuk senedir üzerinde çalışıyoruz projenin. E, zorlu bir süreçten geçtik ama e, Mayıs sonunda açılıyoruz. E, sanayi metrosunun hemen çıkışında çok güzel bir binamız var. Evet. Evimiz var aslında ee, ve Mayıs başından itibaren de e, üyelik kabul etmeye başlayacağız. O yüzden e, bu konularla ilgili olan sosyal girişimciler, sosyal konulara bir şekilde dokunmak isteyen, yaptıkları işlerle bir şekilde bu hareketin bir parçası olmak isteyen insanlar e, lütfen e, bizi internetten arayıp bakabilirler. Impact of Istanbul, impactofist.net üzerinden e, ulaşabilirler bize veya istanbul.impactofist.net adresinden de e-mail atıp. Bizden bilgi alabilirler. Hepinizle teker teker buluşup e, yapmak istediğimiz bu hareketi bir şekilde e, anlatmak için çok isteriz. Şahane, evet. Impact Hub İstanbul'da sosyal girişimcilik hareketini daha da güçlendirecek şekilde başlıyor. Evet, Ayşe Sabuncu, sosyal girişimci ve Impact Hub İstanbul kurucu ortağı bizlerleydi. Bu programımızda değişim için harekete geçiyoruz. Teşekkürler Ayşe. Çok teşekkürler. Ruka.